Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Peygamber Efendimiz sen kimsin diye sordu. Ben... Kâb bin Züheyr'im ya Resulallah. Şiirleriyle Allah'ın Resulüne hakaret eden Kâb bin Züheyr ha? Ya Resulallah izin ver de şu Allah düşmanının boynunu vurayım. Peygamber Efendimiz bırak onu. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir dedi. Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Rasulüdür. Sus! Sus yoksa! Yoksa ne yaparsın amca? Sana, sana verdiğim her şeyi geri alırım. Benim malımdan faydalandığın hiçbir şeyi artık kullanamazsın. Peki. Peki amca. Her şeyi dedim. Anladım. Rasulullah ona kim olduğunu sordu. Benim adım Abdülhuzza. Müzeyneliyim. Peygamberimiz hayır sen Abdullah insin dedi. Zülb-i diyerek iki çul parçasına sarılmış olmasını kastediyordu. Sonra onun hikayesini dinledi. Dünyayı ardına atarak İslam'ı seçen bu samimi insanı çok sevdi. Ashab-ı Kiram da onu Peygamberimizin hitap ettiği gibi Zülbicadein ismiyle tanıyıp öyle benimsediler. 148. Bölüm Hararetin yüksek olduğu, sıcaklığın şiddetini gitgide artırdığı günlerdi. Öte yandan kurma bahçelerinin mahsulleri olmuş toplanılmayı bekliyordu. İnsanlar meyve ağaçlarının gölgeleri altında serinliyorlar ve vakitlerinin büyük bir kısmını bahçelerinde geçiriyorlardı. Peygamberimiz Heraklius'un büyük bir ordu toplayarak Müslümanlar üzerine yürüdüğü haberini almış, bunun üzerine de ashabına derhal bir ordu kurmalarını emretmişti. Ashabı kiram ise rehavete kapılmış ve emre itaatte gevşeklik göstermişlerdi. Keşke biraz daha dikkatli davransaydık. Hakkımızda ayet indi. Evet. Resulullah'ın emrine itaatte gevşeklik gösterdik. Hangi ayetlerin indiğini duydun mu? İçeriğini biliyorum ama peygamberimizden duymadım. Sen ondan duydun sanırım. Bana da okusana. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Size ne oldu ki... Size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona peygambere yardım etmezseniz biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş. Sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş. Böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah bizi affetsin. Amin. Bazı bedeviler özür beyan ederek sefere katılmak istemediklerini söylediler. Onlar hakkında da şu ayetler nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, Sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, Yalancıları bilinciye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphenin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. Halk da bir an evvel develerimizi hazırlayalım Zaten peygamberimiz bu seferin zor bir sefer olacağını söyleyerek seferberlik ilan etti Eli silah tutan herkes savaşa katılacak Malı olan malıyla destek olacak Tamam bari bu hayırdan mahrum olmayalım Elimizden ne gelirse yapalım Haklısın hadi hazırlıklara başlayalım Resulullah'ın isteği üzerine herkes ordunun hazırlanmasına imkanı ölçüsünde yardım etmeye başlamıştı Müslüman kadınlar ziynet eşyalarını getiriyorlardı. Bu esnada Hazreti Ömer, taşımakta zorlandığı bir yükle mescidin kapısında göründü. Ömer değil mi o? Evet, ta kendisi. Neredeyse malının tamamını yüklenmiş. Taşımakta zorlanıyor. Hadi yardım edelim. Ver şunun ucundan tutayım. İşte böyle tamam. Ömer bu ne böyle? Peygamberimiz Allah'ım sen şu bir avuç Müslüman'ın yok olmasına fırsat verirsen artık yeryüzünde sana ibadet olunmaz diyerek Allah'a dua etti. Ve bizi mallarımız ve canlarımızla cihada teşvik etti. Ben de elimden geleni yapmak istedim. Allah hayrını kabul etsin. Hz. Ömer'in getirdiklerini gören Peygamberimiz ona ailesine bir şey bırakıp bırakmadığını sordu. Ya Resulallah Malımın yarısını buraya getirdim Yarısını da ailemin yanında bıraktım Bu esnada Hazreti Ebu Bekir kapıda göründü Onun taşıdığı miktar da az değildi Malımın tamamı budur Ey Allah'ın Resulü Peygamberimiz ona da ailesine ne bıraktığını sorduğunda Aldığı cevap Tüm müminleri derinden etkilemişti Aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım Ebu Bekir Hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki sen onda beni geçmiş olmayasın Anlıyorum ki benim seni geçmem mümkün değildir Ashabı ı kiram ellerinden gelen yardımı yapıyor ve bunu samimi bir şekilde ifade ediyorlardı Bunlardan biri de Abdurrahman bin af idi Ya Resulallah 8000 dirhemim vardı Bunun 4000'ini size getirdim Geri kalanını da ailemin ihtiyaçları için bıraktım Peygamberimiz ona Allah getirip verdiğini de ev halkın için alıkoyduğunu da bereketlendirsin diye dua ederken... ...bazı münafıklar nifak tohumlarını ekmeye çalışıyorlardı. Dört bin dirhem getirmiş. <gülüyor> Bunu Allah rızası için değil gösteriş için yapıyorlar. Tabii ya. Maksatları peygamberin gözüne girmek. Peygamberimiz kim bugün bir sadaka verirse... ...sadakası kıyamet gününde onun lehine şahitlikte bulunacaktır diye... İnsanları teşvik ediyordu Bu arada fakir olduğu her halinden belli olan bir adam Devesinin yularından tutarak onu getirdi ve şöyle dedi Ya Resulallah ben başka bir şeye malik değilim Bunu benden kabul et <gülüyor> Verdiği şey kendinden daha değerli Hayır öyle değil O senden de devenden de daha hayırlıdır Orduya yardım edemeyen fakir Müslümanlardan Utbe bin Zeyd geceyi ibadetle geçirerek Allah'a şöyle dua etmişti. Ey Allah'ım! Sen cihada çıkmayı emrettin. Peygamberin de bizi buna teşvik etti. Halbuki benim üzerine binip de cihada çıkabileceğim bir bineğim yok. Benim elimde olmadığı gibi peygamberinin elinde de yok. Ben her zaman bana verdiğin maldan üzerime düşen sadakayı vermişimdir. Elimde olan şu bir parça malımı Senin rızan için tasadduk ediyorum Ertesi gün elindeki azıcık bir miktarı Peygamberimize getirerek şöyle dedi Ya Resulallah Elimde sadaka olarak vereceğim şu malımdan başkası yok Bunu Allah rızası için tasadduk ediyorum Bundan dolayı beni üzen Veya bana kötü söz söyleyen Veya benimle eğlenen kimseye Hakkımı helal etmiyorum Peygamberimiz Allah seni sadakası kabul olunanlar divanına yazdı diyerek onu müjdeledi. Allah imkanları olmadığı için sefere katılamayanlar hakkında şöyle buyuruyordu. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri, döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Gün boyu sırtında yük taşıyarak kazandığı bir avuç hurmayı bağışlayan müminler olduğu gibi, ordunun büyük bir kısmının ihtiyacını karşılayanlar da vardı. Bunlardan biri de Hazreti Osman'dı. Peygamberimiz minberine çıkıp insanları orduya yardım etmeye davet ettiğinde, Hazreti Osman Şam tarafına bir ticaret kervanı hazırlığındaydı. Resulullah'ın sözlerini duyar duymaz ayağa kalkarak şöyle dedi. Ya Resulallah, Allah yolunda teşhizatıyla beraber yüz deveyi hazırlamayı ben üstleniyorum. Peygamberimiz ona dualar ettikten sonra, Zorluk ordusu diye adlandırdığı bu orduyu donatan kişileri cennetle müşteledi. Yüz deve daha hazırlayacağım inşallah. Hazreti Osman nihayet 300 devenin tüm masraflarını üstlendiğini söyledi ve pek çok altın getirerek orduya bağışladı. Öyle ki on bin askerin su içtikleri kapların ağız bağlarından askı iplerine kadar her ihtiyaçlarını karşıladı. Peygamberimiz onun bu cömertliği karşısında şöyle dua etti. Allah'ım ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol. Ey Osman, Allah senin kıyamet gününe kadar vuku bulacak, gizlediğin, açıkladığın bütün kusurlarını bağışlasın. Münafıklar her savaşta olduğu gibi Tebük seferinde de fitne çıkarmaya çalışıyorlardı. Bunların başında da Abdullah bin Übey geliyordu. <gülüyor> Muhammed Rumlarla savaşmayı oyun sanıyor Ben onun ve arkadaşlarının iplere bağlandığını görür gibiyim <gülüyor> Haklısın Karşılarında koca bir krallık var Savaştıkları Arap kabileleri bunun yanında ne ki? Şu sıcaklarda sefere mi gidilir? Nereden baksan bir aylık mesafe Helak olup gidecekler Ben gidip açık açık savaşa katılmayacağımı söyledim Aklımı kaçırmadım çok şükür Ben de Zaten hangi mazeretle gitsek izin veriyor. <gülüyor> Resulullah bir sefere çıkacağı zaman hedefini gizli tutar... ...ashab-ı kiramın büyük çoğunluğu... ...sefere çıkıldıktan sonra nereye gidildiğini öğrenirdi. Ama bu sefer hedef açık açık söylenmiş zor bir yolculuk olacağı tekrar tekrar ifade edilmişti. Müminler şiddetli sıcaklarda 780 kilometrelik bir yolu kat edecek ve kendilerinden kat be kat fazla bir orduyla savaşacaklardı. Münafıkların işin başında yan çizmesinin sebebi yaşanacak zorluklardı. Ama Müslümanların bu konuda herhangi bir tereddüdü yoktu. Resulullah ne derse onu yapmaya hazırdılar. Nihayet ordu harekete geçti. Peygamberimiz en büyük sancağı Hazreti Ebubekire, muhacirlerin bayrağını Zübeyir bin Avvam'a, Ensardan Beni Efsin bayrağını Üseyd bin Hudayr'a, Beni Hazretin bayrağını Hubab bin Münzir'e teslim ederek, diğer kabilelerin de bayrak edilmeleri talimatını verdi. Binek yetersizliği dolayısıyla develere nöbetleşebiliyordu. Ordu, Salih Peygamber'in kavmi Semud'un yurdu, içre gelmişti. Ey Müslümanlar! Peygamberimiz buranın Salih Aleyhisselam'ın yurdu olduğunu ve burada Allah'a isyan edenlerin helak edildiğini söylüyor. Allah'ın gazabına uğrayan bu beldedeki kuyulardan su içmeyin. Abdest almayın. Resulullah devesini hızla sürerek buradan uzaklaşıyor. Siz de öyle yapın.